ve şerr-ül umûri muhtesatetha ve kul muhteseten bid'a ve kul bid'atin dalale ve muhterem kardeşlerim es selamü aleyküm ve rahmetullah ve Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kardeşlerim Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmet üzerindeki hakları dersimize devam ediyoruz. Ki dersimizde tevessül, şefaat ve üçüncü bir kelime olarak istigate kelimesini değiz. Ki şu anda tevessül ve şefaati inceledik. Şu anda da istigate kelimesini işleyeceğiz. İnşallah. Kardeşlerim, istigate Sıkıntı ve şiddetten kurtulmak için yardım istemek ve yardıma çağırmak manasına gelmektedir. Konumuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti üzerindeki hakkı olunca da bu yardıma çağırma meselesini direkt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la bağlıyoruz. Sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken yani vefatından önce aralarında yaşarlar, yaşarken aleyhissalatü vesselam ondan her türlü yardımı ne yapıyorlardı? Talep ediyorlardı. İşte mazluman yardım etmesi veya ne bileyim e, açı doyurması veya işte yağmur doğasına e, için dua, yağmur yağması yağdırması için Allah tarafından Allah'a dua etmesi, esirleri kurtarması ve dinini öğretmesi, hikmeti öğretmesi ve daha birçok meselede sahabe ne yapmıştı? Allah Resulü, e, sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım istemişlerdir. Bunda hiçbir sakınca neydi? Yoktu. Ama buradaki asıl mesele ve asıl ümmetin şirk üzerinde vuku bulduğu mesele, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ne yapmıştır? Vuku bulmuştur. Ki insanlar sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hala hayattaymış gibi davranmışlar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine giderek veya herhangi bir yerde işte onun yüzü hürmetine veya direkt şahsından ne yapmışlardır? Yardım istemişlerdir. Kimi insanlar bunu daha da ileriye getire, götürerek salih gördüğü kimselerden ne yaptılar? Yardım istediler. Veya işte Türkçe tabiriyle medet ya filan diyerek ne yaptılar? Allah'tan başkasından yardım isteyerek şirkte vuku buldular. Bizim dinimiz ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şirke, küfre, ve her türlü İslam'a aykırı olan her şeye gidecek en ufak sebepleri bile ne yapmıştır? Tıkamıştır, kapatmıştır. Ki bu meselede ki istigate, yardım dileme, içinde bulunduğunuz sıkıntılardan ve şiddetten kurtulmak için yardım dileme hakikaten bu ümmet içerisindeki bu, e, şirkte buku bulmaktaki en büyük vesilelerden bir tanesi olmuştur. Halbuki Allah Resulü sahabeye baktığımız zaman hayattayken evet, Allah Resulünden daima yardım istemişlerdi. Hatta sahabe Mekke'deyken içinde bulundukları o sıkıntılı durumdan dolayı bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Kabe'nin duvarına yaslanmış olduğu halde e, geliyor ve diyorlar ki ''Ey Allah'ın Resulü içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı durumu görmez misin?'' Allah'a dua et de Allah Azze ve Celle bizi içimde, içimizde bulunduğumuz bu sıkıntıdan, bu beladan bizleri kurtarsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaslandığı yerden doğruluyor, arkasındaki yastığı fırlatıyor, sizler acele ediyorsunuz. Sizden önce nice ümmetler vardı ki onlar Başların ortalarından vücutları ortalarından ikiye ayrıldı vücutları demir taraklarla tarandığı halde yine de dinlerinden bunlar ne yapmadı döndüremedi ama sizler acele ediyorsunuz dedi buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam <gülüyor> ama bu hayatındayken vuku bulan bir mesele hatta sahabe diyor ki bizler diyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ile savaşa çıktığımız zaman Savaş o kadar şiddetlenirdi ki biz Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın arkasına saklanır, Allah Resulü'nün kendimize siper edinirdik diyor sahabe. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vefat ettikten sonra sahabe tabii ki yine fetihler yapmaya, savaşa ve sıkıntı çekmeye devam ettiler. Ama o en şiddetli zamanda bile ne Allah Resulü Aleyhisselam'ın kabrine giderek, ne de onun gıyabında işte medet ya Allah ya da medet ya falan dememişlerdir. Bilakis bu söz nedir? Şirktir kardeşlerim. Neden? Çünkü bu sadece ve sadece Allah azze ve cellenin güç yitireceği bir şeydir. Tabii ki bir insanın bir diğer bir kardeşinden, bir insandan onun yapabileceği bir şeyi, gücünün yetebileceği bir şeyi istemesi nedir? Gayet doğal ve mantıklı bir şeydir ve hepimizin yaptığı bir şeydir. Ama iş bir insanın gücünün yetmediğini söylemek istemek olduğunda hele hele de bu kimse ölü kimse ise nedir? Artık bu insanın da aklını aşan ve tamamen şirk boyutuna ulaşan bir amel olur. Ki birçok insan bugün nedir? Daha önce tevessül dersinde işlediğimiz gibi bunu yani medet ya falan diyerek ne yapmışlardır? Bunu bir tevesül olarak, bir salih ameler, amel olarak görmüşlerdir. Özellikle toplumumuzda bir e, kanal tarafından bunun üzerine filmler düzenlenmiş, işte adamın başı dara düşmüş, medet ya Abdülkadir Geylani demiş, o da falanca yerdeyken işte bastonunu gönderiyor veya e, ayağına giydiği takunyasını gönderiyor ve ona ne yapıyor? Yardım ediyor ki bu ölülerden istendiği zaman durum nedir? Çok daha vahimdir kardeşler. Bunu ne sahabe yapmıştır ne tabi'in yapmıştır ne de onlardan sonra gelen bu üç asırda ki Allah Resulü Aleyhisselamın buyurduğu gibi bu ümmetin en hayırlıları benim asrımda yaşayanlar sonra ondan sonra gelenler sonra da ondan sonra gelenler buyurarak bu üç asrın yani ilk üç yüz yılın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bulunduğu o insanları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman ölmüştür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yardım dilemenin e, belli tafsili e, açıklaması vardır kardeşlerim. Bunlardan iki tanesi meşru olandır. Bir tanesi biraz önce dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatında iken gücünün yettiği şeyleri ondan talep etmek. Ki bunda hiçbir niza yoktur kardeşlerim. Sahabede bunu ne yapmıştır? Bunu gerçekleştirmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam hayattayken, aralarındayken kendilerinde içinde bulunduğu sıkıntı ve şiddetten kurtarmasını istemişlerdir. Bunda herhangi bir niza yoktur. İkincisi de insanların Kıyamet günü Arasat'ta Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a giderek kendilerine şefaat etmelerini dilemesi, dilemeleridir. Bu da biliyorsunuz uzun şefaat hadisiyle sabittir. Dinimizde rivayetlerde bu gelmiştir. Ve insanlar o gün içinde bulundukları sıkıntıdan kurtulabilmek için sırasıyla bazı peygamberlere gidecek ve en son Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a gelerek kendilerine yardım şefaat etmelerini dileyeceklerdir. Bu da hadislerle sabittir. Bir de Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan yardım dilemeye karşı yani içinde bulunduğu sıkıntı ve şiddetten kurtulmayla alakalı şirk olan yardım dileme vardır ki bunun birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra ondan yardım dilemek. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gücünün yetmediği şeyleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan dilemektir. Ki insanların bugün şirkte vuku bulduğu mesele de bu iki şeydedir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ondan yardım dilemek ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın gücünün yetmediği şeyleri ondan istemektir. Hiç şüphesiz Allah Resulü <gülüyor> <gülüyor> Aleyhisselatu vesselam insanların arasındayken, hayattayken, vefatından önce Allah'tan aldığı vahyi ne yapmıştı? İnsanlara tebliğ etmiş ve birçok rivayette de ben de sizin gibi bir insanım ancak bana ne oluyor? Vahiy geliyor buyurarak Allah Resulü vesselamın kendisinin de bir beşer bir insan olduğunu ne yapmıştır? Bildirmiştir. Bugün şirkte bu kubular insanlar da bugün Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'dan ne yapmışlardır vefatından sonra içinde bulunduğu sıkıntı ve dertlerden kendilerini kurtarmasını talep etmişlerdir. Halbuki hiç, şer, hiç bir şerî delil yoktur ki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ondan yardım dilenmesine karşı hiçbir şer'i delil yoktur kardeşler. Bilakis yardım ancak ve ancak alemlerin Rabbi olan ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem'in de Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den başka birisinden istenmez kardeşler. O yüzden ne bir sahabe ne de ondan sonra gelen ve o üç asırda yaşayan kimseler hiçbir zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra o kadar savaş yapmalarına sıkıntı, şiddet ve fitne ortamı olup birbirlerine kılıç çekmelerine rağmen hiçbir zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işte medet ya Resulallah kavliyle yardım dilememişlerdir kardeşler. Bilakis yardım ancak ve ancak ne yapılır? Allah Azze ve Celle'den istenilir. Bu tevhiddir. Diğerisi nedir? Şehittir kardeşlerim. Dediğimiz gibi bugün insanlar bunu bir adım daha ileriye gidir, götürerek bazı kabirleri ne yapmışlardır? İşte falancanın kabrine gidin. Bakın bu sınanmıştır, tecrübe edilmiştir. Onun kabrine gidip dilekte bulunduğun zaman, yardım dilediğin zaman o kabir sahibi size istediğinizi verir. Bak bu da tecrübelidir ha. İşte falan gitmiş de, çocuğu olmamış da ne yapmış? İşte falan canın kabrine gitmiş, ona adaklar adamış, kurbanlar kesmiş, etrafında tavaf etmiş ve ne yapmış? Çocuğu olmuş. Bu da neymiş? Tecrübe eğlenmiş. Yani sabitmiş. Yani bu olay meydana gelmiş safsatalarıyla da ne yapmışlardır? Şeytanın da yardımıyla insanları bu şekilde kandırmışlar ve şirkte vuku bulmalarına sebep olmuşlardır. Ve yine bazı kimseler işte ölü şeyhinin suretini gördüğünü ve ondan yardım dilediğini ve sonuçta da kendisine yardım ettiğini ne yapmıştır? İddia etmiştir ve bunu da insanlar arasında yaymıştır. Ne hikmettir ki Adıyaman menzile giden insanların genellikle tekeri patlar ve o patlayan tekerin yerine şeyh gelir. Ne yapar? Teker olur. Onları ne yapar? Menzile iletir. Götürürler şeyhin bile ağrıyor. Ne oldu şeyhin? İşte falancanın tekeri patladı da ben teker oldum da buraya getirdim safsatalarını. Her zaman insanlara ne yaparlar? Yutturmaya çalışırlar kardeşler. Peki Bazen falancanın şeyhten, ölüm şeyhten, medet ya falan dedikleri zaman bazı gerçekten hacetlerinin bazısının giderildiğini görürsünüz kardeşlerim. Veya onun işte falanca yerde, falanca yerde suretinin görüldüğü iddia edilir. Peki bu nedir? Kardeşlerim şeytanın oyunundan başka bir şey değildir. Tıpkı şeytanın puta tapanları kandırdığı gibi bu kimseleri de ne yapmıştır? Bu şekilde kandırmıştır. Şeytan gitmiş, o şeyhin suretine girmiş veya gücü yettiği bazı ihtiyaçlarını gidererek insanları saptırmaya çalışmıştır. Ve insanları da bu şekilde kandırmıştır kardeşlerim. Tabii ki Müslüman olan, akıllı olan, teraset sahibi olan bir kimse hiçbir zaman bu oyunlara ne yapmaz? aldanmaz kardeşlerim. Ne olursa olsun. Çünkü hay olan ve asla ve asla ölmeyen diri olacak alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'den başı hiç kimseden ne yapılmaz? Yardım asla ve asla talep edilmez. Ve idâ se'eleke ibadî annî feennî qarîm. Ey Muhammed aleyhissalâtu Vesselam, eğer kullarım seni benden soracak olurlarsa ben onlara çok yakınım. İstedikleri zaman onlara veririm. Sığınma istedikleri zaman onlara sığındırırım. Tövbe ettikleri zaman onların tövbelerini kabul ederim buyuran bir peygamber ve böyle bir Rabbin biz kullarıyız kardeşlerim. Ama işi ölülere aksettirdiğiniz zaman o zaman ne yapıyorsunuz? Tevhid çizgisinden çıkıp tamamen şirkte ne yapıyorsunuz? vuku buluyorsunuz. Bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğindeyken dahi ne diyor? Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Çünkü onlar ne yaptılar? Peygamberlerinin mescitlerini, kabirlerini mescit haline getirdiler. Onlara taptılar. Bilakis hayatlarındayken Onlara hiç iltifat etmediler ama öldükten sonra onları tıpkı bir puthane haline getirerek ne yaptılar? Oralara kabirlere tapmaya başladılar. Ve yine ölümünden beş gün önce yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki e, sizden öncekiler kabirleri mescitler edindiler. Sakın ola sizler kabirleri mescit edinmeyin ben sizi bundan yasakladım buyurarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize kabiller konusunda son derece uyarıda bulunuyor kardeşler. Halbuki bakın Türk toplumuna, nerede bir Osmanlı tarafı, Osmanlı'dan kalan, nerede büyük bir eski bir mezarlık var, onun içerisinde muhakkak bir mescid, bir cami vardır kardeşler. Yani göremezsiniz. İşte İstanbul'a gidin, Eyüp'e gidin, veya ne bileyim Kayseri'de veya Bursa'da, Osmanlı kalıntılan nerede bir kabir var? Eski kabir muhakkak içine bir ne yapmışlardır? Mescit yapmışlardır, cami yapmışlardır. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Neden? Çünkü onlar kabirleri mescit haline getirdiler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabirlere doğru namaz kılmasını, kılınmasını da dinimiz ne yapmıştır? Tamamen yasaklamıştır. Özellikle de kıble cihetinde kabir olan camilerde namaz kılınmaz buyurarak Allah Resulü Vesselam buzü binden bizden yasaklamıştır. Evet. Ve yine baktığımız zaman Ömer İbnül Khattab radıyallahu anhu bir kıtlık zamanı olduğu zaman ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam daha önce biz diyor Allah Resulü Vesselam'la gider ve bizim için yağmur duasına çıkmasını talep ederdik. O vefat ettikten sonra amcası ile vesile edindik. Yani onun duasıyla vesile edindik. Allah da bize yağmur verdi demiştir. Burada nedir? O kimsenin duasıyla vesile vardır kardeşlerim. Ve o da ne yapmışlardır? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra onun kabrine gitmemiş bilakis amcası Abbas radıyallahu anhunun ne yapmıştır? Duası ile vesile edilmiştir. Ama bir kimsenin ölü bir nebi peygamber veya salih bir kimse hakkında Allah'ım falancanın yüzü suyu hürmetine, Falan canın aşkına, şevkine bize yağmur ver, bize yardım et, bize çocuk ver, bize rızık ver. Nedir? Şirktir kardeşlerim. Al en güzel isimler Allah'ındır, Allah'ın en güzel isimleri vardır. Öyleyse ne yapın? Ondan isteyin, onlarla tevessül edin. Ama insanlar bugün bunları bilmedikleri ve cahilliklerinden dolayı biraz da işlerine gelmiyor veya daha kolay e, bularak ne yapıyorlar? İşte kabre gidelim, bir kurban keselim, bir adık adayalım, bir çapurt bağlayalım. Tamam, bize çocuk gelsin, bize rızık gelsin, araba gelsin, ev gelsin. Böyle değil kardeşlerim. Bilakis din, yalnız istediğiniz zaman, yalnız ve yalnız Allah'tan isteyin buyurarak, bizlere şirke götürecek her türlü ne yapmıştır? Yolu kapatmıştır. Ve insanlardan istenildiği zaman üç tane zulüm meydana gelir kardeşlerim. Birincisi Allah hakkında şirk işleyerek zulümdür. İkincisi istenilen kimseye karşı ona eza verilerek zulümdür. Bir de insanın Allah'tan başkasına ibadet ederek kendi nefsine karşı yaptığı zulümdür kardeşler. Bu da insanın Allah'tan başkasından yardım dilediği zaman başına gelecek üç türlü zulümdür kardeşlerim. Peki bidat ehli bu tür şeyleri yani kabire gitmek kabir ehlinden yardım dilemek, onlardan medet beklemek veya falanca salih kimse hakkında medet ya falan demek bu tür e, sö söylemlerine neleri delil getiriyorlar veya insanları nasıl kandırıyorlar bunun birçok yolu var kardeşlerim bunlardan bir tanesi gelen sahih rivayetleri tevil edip kendi anlayışlarına göre ne yapıyorlar insanlara bu şekilde empoze ediyorlar adam ne diyor Kuran okumayın siz anlayamazsınız hadis okumayın siz anlayamazsınız ve ne yapıyor Öncelikle sana şunu dikta ediyor. Sen cahilsin, ben ne dersem o olur. Bunu artık hazırlayınca, kabı hazır hale getirince işte içini istediği gibi ne yapıyor? Dolduruyor. Sahih rivayet bile olsa kendi kafasına göre onu yorumluyor ve insanlara ha bak gördün mü rivayet var, sahih hadis var, peygamber böyle demiş. Hayır peygamber öyle demiyor aslında. Onu anlatan adam ne yapıyor? Senin öyle anlamanı istiyor. Birincisi budur kardeşlerim. İkincisi bu kimselerin delil olarak getirdiği rivayetler hiçbir aslı olmayan tamamen uydurma olan rivayetleri getirmişler. Bilakis kendileri uydurmuşlar ve insanlara bunu hadis olarak yutturarak ne yapmışlardır? İşte kabir gidin, onlardan yardım bekleyin, kafanız dara düştüğü zaman, sıkıntılandığınız zaman, medet ya falan deyin, o sizi gelir kurtarır diyerek ne yapmışlardır? Hadis uydurmuşlardır kardeşlerim. İkincisi de budur, üçüncüsü de yalan hikayeler uydurmuşlardır. Biraz önce anlattığımız gibi işte adamın bir tanesi yoldan geçiyormuş, barı, başı dara düşmüş, medet ya Abdülkadir Geylani demiş, o da hemen asasını göndermiş, kafaya damdan vurmuş, kurtarmış. İşte falanca gidiyormuş, tekeri patlamış, şef gelmiş, teker olmuş, gitmiş. Ve bu tür yalancı hikayelerle, yalan hikayelerle insanları ne yapmış? Kandırma yoluna gitmiş bizim meclisimiz kardeşlerim Allah'a hamdolsun ilim meclisidir Kur'an ve sünnet meclisidir ama o tür bid'at ehli insanların meclislerine gittiğiniz zaman hep şeyhim falan yerde falan şöyle yapmış şeyhim şöyle yerde şöyle keramet göstermiş şeyhim şöyle yerde böyle keramet göstermiş hep böyle uydurma rivayetlerle şeytanın da yardımıyla ne yapmışlardır hep insanları kandırmışlardır kardeşlerim dördüncüsü de Rüyalar yoluyla insanları kandırmışlardır. Rüya gördüm, işte e, sen şöyle yapacaksın. Hani bir bir adam vardı ya, şeyde televizyonda, işte soruyor şeyhim ben şöyle şöyle yaptım, işte şeyim kabul oldu mu diyor. Adam yatıyor böyle, hı, uyanıyor, kabul oldu yavrum diyor. Bana da rapor ver diyor şimdi. İşte adam vahiy geliyor şimdi, rüyaya yatıyor, bilmem ne yapıyor. Bir de özellikle o bidat ehli arasında işte özellikle kardeşlerim evlilik meselelerinde işte rüyaya yatma işte istihare şeklinde rüyaya yatma işte birisi evleneceği zaman evleneceği kişiyi veya hayır şer görme olarak rüyaya yatma vardır halbuki istihare duasında rüyaya yatma diye bir mesele yoktur kardeşlerim. Tamamen Allah'ın kişinin kalbine verdiği veya yolunu açtığı veya kişiye nasip edip etmeme meselesidir. Halbuki bu bidat ehli rüyaya yatmış ve yalan, e, yanlış sözlerle insanları ne yapmışlardır? Aldatmışlardır. Evet ve insanlar da maalesef Allah'ın şeriatını dinini bırakıp bu rüyalarla ne yapmışlardır? Maalesef amel etmişlerdir kardeşler. Beşincisi de e, hiçbir ilmi olmayan kimselerin konuşmasıyla insanları konuşu hiçbir ilmi olmayan kimseler konuşarak ne yapmışlardı bu kimseleri aldatma yoluna e, gitmişlerdir hiçbir delil hiçbir burhan hiçbir hüccet olmaksızın bu insanlar ilimsiz gelişi güzel konuşmuşlar ve insanları maalesef e, aldatmışlardır veya da kendi görüşlerine e, dayanarak hiçbir mesnede olmadan sözler söylemişler ki bu bir e, çok zayıf görüşlerle e, bir örümceğin evinden dahi daha zayıf görüşlerle insanları ne yapmışlardır aldatma yoluna gitmişlerdir. Tabii ki burada kardeşlerim bu bir şirktir insanı dinden çıkartır ve insanı tövbe etmeden bu hal üzere ölürse ebedi cehenneme götüren bir şirktir kardeşlerim. Allah'tan başkasından yardım dilemek. Ve bu konuda bir Müslümanın çok uyanık olması gerekir ki biraz önce saydığımız bu sebeplerden dolayı insan onlara aldanmasın ve şirkte vuku bulup dininde tamamen bedbaht olmasın kardeşlerim. Allah bizi ve neslimizi bu tür kimselerden korusun kardeşlerim. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kabrinin bulunduğu o yere karşı yapılan bazı bid'at ve şirk içeren şeyler var kardeşlerim. Yardım dilemenin dışında bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de bulunan kabrine secde etme veya onun etrafında tavaf etme veya yüzünü belirme, oraya sürme veya böyle yapışma şeklindeki yapılan şeyler de tamamen bitat şeylerdir kardeşlerim. Ve hiçbir zaman dinimizde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın emretmediği bir şeydir. Kesinlikle onun tavaf edilmesi veya oraya karşı secde edilmesi veya elinin yüzünün sürülmesi kesinlikle caiz değildir. Yeryüzünde tavaf edilecek tek bir yer vardır. O da Allah'ın evi Kabe'dir kardeşlerim. Bunun dışında hiçbir yer kesinlikle ve kesinlikle tavaf edilmez, etrafında dönülmez ibadet maksatlı meşru olan tek yer Kabe'dir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize gidip orayı tavaf etmeyi, ziyaret etmeyi nasip eylesin kardeşlerim. <Gülüyor> Ki Kabe hakkında Allah Resulü Aleyhisselam şu ana kadar gönderilmiş bütün peygamberlerin Kabe'ye gidip tavaf ettiğini söylemiştir. Aleyhissalatu vesselam. Evet. Ve yine Kabe'nin sadece Hacerül Esvet öpülür ve Hacerül Esvet'in bir önceki Ruknu Yemani dediğimiz yerde ne yapılır? Sadece istilam edilir, el sürülür kardeşlerim. Öpülen tek yer neresidir? Hacerül Esvet'tir bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh'u geliyor Hacer-ül Esret'i öpüyor ve diyor ki ey taş biliyorum ki sen bir taşsın ne zarar verebilirsin ne de fayda verebilirsin ama ben gördüm ki benim peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni öptü ben de onun için seni öpüyorum diyor. Bunun dışında ne Hicri İsmail ne de diğer iki rukun ne de e, makamı İbrahim ne de başka bir yer ne yapılmaz Öpülmez, takdis edilmez kardeşler. Tek öpülecek yer nedir? Hacer-ül Saygı duyulacak tek yer orasıdır. Bunun dışında hiçbir yer nedir? Yoktur. Özellikle kabre secde meselesinde kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam ümmetini kesinlikle ne yapıyor bundan uyarıyor. Diyor ki Abdullah i̇bn Ebi Avfa Mu'at, radıyallahu anhu Yemen'den veya Şam'dan geldi diyor oradaki Hristiyanların kendi büyüklerine, efendilerine secde ettiğini gördü. Ve kendi nefsinde dedi ki kendi kendine buna Allah Resulü aleyhissalatu vesselam daha fazla hak sahibidir. Ve Medine'ye geldiği zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı görüyor ve önünde hemen secdeye kapanıyor. Allah Resulü şaşırır. Ey Muaz ne yapıyorsun? Vallahi ey Allah'ın Resulü ben Yemen'de veya Şam'da gördüm ki insanlar kendi büyüklerine efendilerine karşı secde ediyorlar ve düşündüm ki sen buna daha layıksın. Ve Allah Resulü Aleyhisselam bunu neyi Eğer ben bir insanın bir insana secde edeceğini emretseydim, bir kadının kocasına secde etmesini emrederdim buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Başka bir rivayette diyor ki ben dedim ki siz neden böyle yapıyorsunuz? Yani neden secde ediyorsunuz bu büyüklerinize karşı? Onlar dediler ki bunlar bizden önce peygamberleri selamlama şeklidir dediler diyor. Ve dedim ki öyleyse biz peygamberimizi selamlamaya daha fazla hak sahibiyiz dedim diyor. Ve geldim bunu peygamber Selam'a yaptığımda Allah Resulü selam muhakkak ki onlar peygamberlerine karşı yalan söylemişlerdir. Onlar tıpkı kitaplarını tahrif ettikleri gibi, hayırlı şerle <gülüyor> değiştirdikleri gibi ne yaptılar bunu da değiştirdiler. Ve bizim selamımız cennet ehlinin selamı olan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Orada da ne yapıyor? Tahiyyatı selamı öğretiyor kardeşlerim. Ve yine Kays i̇bn diyor ki ben diyor Hira denilen bir bölgeye geldim ve o kimselerin komutanları için secde ettiklerini gördüm diyor. Ve dedim ki Allah Resulü Aleyhisselam buna daha fazla hak sahibi. O zaman gideyim ben de ona secde edeyim diyor. Ben geldim ve Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a secde edilme, edilmeye daha layık olduğunu söylediğimde Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki sen diyor şayet benim kabrime uğramış olsaydın secde eder miydin? Dedim ki hayır etmezdim. Öyleyse sakın bunu yapmayın. Eğer ben bir insanın bir insana secde edeceğini emretmiş olsaydım, kadınların erkekleri, kendileri üzerindeki haklarından dolayı kocalarına, erkeklerine secde etmelerini emrederdim buyurdu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki kardeşlerim, secde veya oralardan medet beklemek oralara el yüz sürmek kimin kabri olursa olsun bu Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dahi olsa ki Allah Resulü kendisi yasaklıyor sakın benim kabrimi ne yapmayın bir bayram yerine benim kabrimi bir bayram yerine çevirmeyin buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam ve diyor ki Allahümme la tecal kabri ve bet Allah'ım benim kabrimi tapılan bir put yapma dedi diyor. Diye dua etti Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki bu her türlü sebebe götürecek şirki bizim dinimiz yasaklamış. Ve bir Müslümanın da bunlara ne yapması? riayet etmesi ve şirkte vuku bulmaması gerekir kardeşim. Allah Azze ve Celle bizleri ve neslimizi bundan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 أشهد أن لا إله إلا أن تأستغفرك وطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين